İş yoğunluğu nedeniyle İslami çalışmalardan uzak kalanlara nasihat eder misiniz? Yüce Allah, alışverişi, ticareti helal kılmış, kullarını çalışmaya ve rızıklarını temin etmeye teşvik etmiştir. Allah, alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bakara Suresi 275 Rızkı Allah'ın yanında arayın, ona ibadet edin ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 17. Rızık temini için çabalamak ve bir iş tutmak, bir ibadettir. Zira bu, Yüce Allah'ın el er ismiyle O'na kulluk etmek, O'nun fazilet ve lütfunu temenni etmektir. Bu sebeple en hayırlı rızık, kişinin el emeğiyle kazandığı rızıktır. Hiç kimse, eliyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah'ın Nebisi Davud da, el emeğiyle kazandığını yerdi. Buhari ''Haliyle çalışan ve ehlinin rızkını temin eden her kardeşimiz, Davud aleyhisselamı takip eden ibadet halinde bir kardeşimizdir. Ancak kardeşlerimiz bilmelidir ki, her ibadetin bir afeti olduğu gibi rızık temin etme ibadetinin de afetleri vardır. Bu afetler o kadar tehlikelidir ki, bir ibadete bulaştığında onu ibadet olmaktan çıkarır, birer isyan haline dönüştürürler.'' Çalışma ibadetini ifsad eden afetlerden biri, çalışma hayatının zikri, namazı, zekatı yani kulluğu unutturmasıdır. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim de bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Sizden birine ölüm gelip de, Rabbim, beni yakın bir zamana erteleseydin de, Sadaka verseydim ve salihlerden olsaydım demeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Allah, eceli gelmiş olan hiçbir kimsenin ölümüne ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Münafikun Suresi 9-11 Çalışmak bir mü'mine kulluğunu unutturuyorsa, çalışmak onun için fitne olmuş demektir. Bu durumdan kurtulmak için mutlaka bir çare düşünülmelidir. Kulluğuyla işi arasında denge kuramazsa, muhtemelen işi onun felaketi olacak, ayette de belirtildiği gibi onun için hüsrana ve pişmanlığa sebebiyet verecektir. Çoğu insanın düşündüğü gibi, iş hayatıyla kulluk arasında denge kurmak hiç de zor değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, bu dengeyi en güzel şekilde kurmuş, Rablerinin övgüsüne mazhar olmuşlardır. Onur, Allah'ın yüceltilmesine, ve içerisinde Allah'ın adının anılmasına izin verdiği evlerde, mescitlerdedir. Orada gece ve gündüz onu tesbih ederler. Onlar, ticaretin ve alışverişin kendilerine Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlardır. Kalplerin ve gözlerin dehşetten ters döndüğü bir günden korkarlar. Allah'ın, onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması, ve lütfundan kendilerine fazlasını vermesi için onu tesbih eder, namazı kılar, zekatı verir, ticaret ve alışverişin kendilerini esir almasına müsaade etmezler. Allah, dilediğini hesapsız, sınırsız rızıklandırandır. Nur Suresi 36-38 Çalışan kardeşlerimiz bu ayet üzerinde çokça tefekkür etmelidir. Çünkü ayet, bir yandan ashabı ve onlara benzeyen tüm müminleri överken, Öte yandan bu seviyeye ulaşmanın yolunu da göstermiştir. Bu yol ikidir. 1- Allah'ın nurunun olduğu evlerde, mescitlerde gece gündüz Allah'ı tesbih etmek. Burada mescit vurgusuna dikkat edilmelidir. Neden Allah'ı tesbih etmek iş yerinde değil de mescitte olmalıdır? Çünkü mescit Allah'ın en sevdiği yerdir ve mescidin nefisleri arındıran, kalpleri rahmet ve sükunetle dolduran bir etkisi vardır. Mescitlerde Allah'ı çokça zikretmek, mümini ticaret hayatının olumsuzluklarından koruyan bir etkiye sahiptir. 2. Kalplerin ve gözlerin dehşetten ters döneceği günden korkmak. Demek ki ahiret şuuru, koruyucu bir kalkan gibi kişiyi ticaretin olumsuz etkilerinden korur. Bu nedenle tüccar kardeşlerimiz çokça ahireti hatırlamalı, çokça ahiret ayetlerini okumalı, çokça ahiret hayatını tefekkür etmelidir. Bu iki özellik sahabe toplumunu ticaret hayatının olumsuz etkilerinden korumuştur. Şüphemiz olmasın ki mescitlerde Allah'ı tesbih ve ahiret şuuruyla yaşamak bizleri de koruyacaktır. Çalışma ibadetini ifsad eden afetlerden bir diğeri ticaret nedeniyle İslami çalışmalardan uzak durmaktır. İslami çalışmalardan kastım dinimizi öğrendiğimiz ilmi dersler, insanları Allah'a davet ettiğimiz davet çalışmaları. Çalışmanın sürekliliği için yapılan maddi manevi faaliyetler ve İslam için verilen mücadeledir. Ey iman edenler! Şüphesiz ki sizi Allah'a ve Resulüne hicret etmekten alıkoyan kadınlarınız ve çocuklarınız sizin için birer düşmandır. Onlardan sakının. Ancak affeder, hoş görür ve bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah, günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, Kollarına karşı merhametli olan rahimdir. Mallarınız ve evlatlarınız ancak birer fitnedir. Allah ise katında en büyük mükafat olandır. Allah'tan gücünüz yettiğince korkup sakının. İşitin, itaat edin. Kendinize hayır olarak infakta bulunun. Kim de nefsinin bencilliğinden korunursa, işte bunlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler. Tegabun Suresi 14-16 bir aile reisinin yumuşak karnı ailesidir. Çoğu zaman ailesinin rızkını temin etmek için kendisini unutur. Dinini öğrenmekten, Allah'a ve Resulüne hicretten, İslam için mücadele etmekten geri kalır. Böylece farkında olmadan ailesini düşman edinip onları kendisi için fitne haline getirir. Çünkü yarın Allah'ın huzuruna vardığında, kendisine ihmal ettiği sorumluluklar sorulduğunda verecek cevabı olmayacaktır. Başına gelen musibetin aile sebebiyle olduğunu düşünecek, ailesini düşman bilecektir. Müslim Allah'tan korkmalı, ailesi ya da başka bir şey için sorumlu olduğu İslami çalışmalardan geri kalmamalıdır. Rabbinin çağrısına icabet etmeli, dinini öğrenmeli, insanları hayra çağırmalı ve İslami mücadeleye aktif olarak katılmalıdır. Bazı insanlar İslami çalışmalarla, Çalışma hayatının bir arada yürütülemeyeceğini düşünür. Oysa bu, fakirlikle korkutan şeytanın vesveselerindendir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Bakara Suresi 268 Kişi hem rızkını temin edip hem de İslami çalışmalara rahatlıkla iştirak edebilir. Allah'tan korkar ve çözüm arayışı içine girerse, mutlaka Rabbi ona bir çıkış yolu gösterir. Örnek olsun. Allah Resulü'nün ashabı nöbetleşerek çalışma hayatı ve İslami faaliyetler arasında denge kurardı. Ömer radıyallahu an, komşusu olan Ataban bin Malik nöbetleşe mescide giderdi. Biri çalışır, öteki mescide girer dinini öğrenirdi. Akşam olunca biri mescitten, ötekisi işten döner ve bilgi alışverişinde bulunurlardı. Bir sonraki gün yer değiştirir, nöbetleşerek ilim ve çalışma hayatını dengelerlerdi. Buhari, Müslüm. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Her gün çalıştığı halde geçinmekte zorlanan bir müslim İslami çalışmalar nedeniyle daha az çalışırsa nasıl geçinecektir? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, dünyalık rızık için ahiretini ihmal eden az kazanmaz. Bilakis çok ama bereketsiz bir kazancı olur. Aslında kazandığı ona ve ehline yetecekken, ahireti ihmalin bir cezası olarak bereket çekilir. Karınlar doyar, ama gözler doymaz. Lakin insan ahireti için dünyayı ihmal ederse, az kazansa da bereketli bir kazancı olur. Allah onları kanaat ve şükür ehli kılar. Bu söylediklerimin delili, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. İki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa, Allah, onun fakirliğini iki gözü arasında kılar ve iki yakası bir araya gelmez, perişan olur. Zaten kendisine de takdir edilen şey gelir, fazlası gelmez. Tirmizi Allah şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Her durumda kendini bana ibadete ver ki, gönlünü zenginlikle doldurup ihtiyacını gidereyim, fakat böyle yapmazsan ellerini meşguliyetle doldurur, ihtiyaçlarını kapatmam. Tirmizi Çalışan kardeşimiz bilmelidir ki, hiçbir şey Allah'tan ve O'nun dininden daha değerli değildir. Allah'ı ve dinini ihmal etmemize sebep olan her şey, hesap günü yüzümüzü kızartacak bir utanç ve bize azaba sürükleyen bir pişmanlık olacaktır. Dünyaya gelince, ne kadar çalışırsak çalışalım, rızkımızın miktarı değişmez. Zira rızık, ezelde takdir edilmiştir. Çalışma süremiz, ezeli takdiri değiştiremeyeceğinden, Normalin çok üstünde çalışarak zengin olmayız. Sadece ihmallerimiz nedeniyle kazancın bereketinden, evde huzurdan mahrum oluruz. Öyleyse ahiretimizi ve dünyamızı ifsad eden dengesiz çalışma ahlakından vazgeçmeli, çalışma hayatını bir denge üzerine kurmalıyız. Umuyorum ki Rabbim, bizleri dünya ile ahiret, madde ile mana ve ruhla beden arasında denge kurmaya muvaffak kılar. Selam ve duayla.